Kardeşim biri sormuş, selamu aleyküm Hacem demiş, aleyküm selam. Küfür bizatihi ve küfür bi gayrihi nedir? Yani küfür bizatihi ve bi gayrihi denen şey, bir şeyin zatında hiçbir şart kayıt aranmadan mücerret sadece yapılmasının küfür sayılmasıdır. Bi gayrihi ise bazı dolaylı yollardan, lazımlarla beraber, gerekliliklerle beraber küfür olmasıdır. Bunlar tabii usulü fıkıh terimleri. Aslında bu küfrün çeşitleriyle alakalı bir bab. Ee, hani böyle bidat ehlinin konuştuğu bazı sözler var. Onların lazımları küfre götürüyor. Bunlar küfür bir gayrihi olan şeyler. Yani lazımıyla insanı küfre götüren şeyler. Adam sözünün manasını kastetmiyor. Lazımına razı değil Mesel misal veriyorum. Bunlar küfür bir gayrihi babından. Ama küfür bizatihi denen şey, Ee, mesela Allah görmez demek mesela. Bu apaçık nasları yalanlamaktır. Bu zatında küfür olan bir şeydir. Burada ümmet ihtilaf etmemiştir. Dediğim gibi bunlar usülü fıkıh terimleridir. Her alim içerisini farklı doldurmaktadır. Usuldaki bu tarz tanımlardaki ihtilaflar da meşhurdur. Özet olarak bu. İkinci demiş Allah yazdıysa bolsun. bu cahili küfür ehlinin sözlerindendir. Şirk olan sözlerdendir. Ee, şirk küçük şirk lafızlarındandır yani. Kastına göre de kişinin büyük şirk olur Falana gelecek bela bana gelsin Bunların hepsi Dediğim gibi küçük şirk babındandır Caiz değildir haramdır bu lafızları Kullanmadan Başka bir kardeşimiz Sormuş birkaç sorum Olacak demiş babam yerde Altın bir bilezik gördü Dedi ya sen al Ya da bir camiye verin Ne yapması gerekiyor hocam Yani o alacak camiye verip küfür, küfrün yayılacağı bir merkez yapacaklar. Ee, o malı alıp Müslümanların tevhidin maslahatında cihada göndermek daha iki ikişerden ehven olandır. Oraya kullanmak caizdir. Allah en doğrusunu bilendir. Sonra kardeşimiz demiş ki annemin teyzesi babamla herhangi bir kadın gibi midir? Annemin teyzesi. Annenin teyzesi babamla herhangi bir kadın gibi midir? Yani sohbet konuşma yüz yüze gelme gibi bir durum uygun mudur? Ha, anladım yani haram mıdır, helal midir diyorsun. Evveliyatla tabii yaşları da önemli Şimdi çok yaşlı insanlarsa hani kadının erkekten, erkeğin kadından e, artık şey olduğu, el çektiği o ağır yaşlarda ise zaten onu konuşmanın anlamı yok bu tarz ilişkilerde. Annenin teyzesi e, baban için yabancı bir kadın hükmündedir şeriatın onu. Ona helal kıldığına dair tek bir nas bilmiyoruz. Helal olanlar ayette sayılanlardır, dışında kalanlar haramdır. Ayet-i kerimede de e, e, eşin teyzesi zikredilmemiştir. Sonuç itibariyle eşin nikahından boşandıktan sonra o kadının nikahlanması caizdir. Çünkü haram olan kadınlar iki üç sınıfa ayrılır. Bir, doğumdan itibaren haram olanlar bunlar kanla haram olur. İki, nikah aktıyla haram olanlar vardır. Üç de sütle haram olanlar vardır. Bu e, özellikle annenin teyzesi nikah akdiyle haram olanlardandır. Yani sonuç itibariyle annenin teyzesi genç biri de olabilir. Öyle mi? Yani yaşıyoruz. Adam dayısıyla yaşıt mesela. Üç yaşında insanlar var amcasıyla, teyzesiyle değil mi? Kız çocuğu veya teyzesiyle yaşıt. Dolayısıyla hani bunlar diğer kadınlardan farkı olmayan kadınlardır. Üçüncüsü ağrı kesici kullanmak uygun değildir demişsiniz. Hala diyorum. Neden? Çok şiddetli ağrı olursa ne yapmamız gerekiyor? Ayşe radiyallahu anh'a bu Davud'un yaptığı sünnendeki rivayette bizim vücudumuzda bir yer ağrıdığı zaman bir suya okurduk, okuduktan sonra o suyu ağrıyan bölgemize serperdik evet, diyor. Evet. Ağrıyan bir yere olan varsa bunu yapsın. Onlar uyuşturucudur, biz uyuşturucu kullanmıyoruz, onu kullanmayı da caiz görmüyoruz. Başka bir kardeşimiz sormuş. Putun olduğu bir spor salonunda spor yapılabilir mi? Ve öğlen ve ikindi namazları vakitlerinde... O ne? Yani birinci kısmı anladığım yeri cevaplayacağım da öğlen ve ikindi namazlarının vakitlerinde ihayet işlerinin hatası var mıdır? Ben onu anlamadım. Yani onu yazarsan inşallah izah etmeye çalışırız ama putun olduğu bir spor salonunda spor yapılabilir mi? Aslen Bu tarz münkerlerin izalesi gücün varlığı veya yokluğuyla alakalıdır. Bizim gücümüz varsa putları yok ederiz. Peygamber Sallam Kabe'de putların olduğu uzun bir dönem Kabe'de ibadet etmiştir. Oradan geçmiştir. İnsani ilişkilerini yapmıştır. Ticaretini yapmıştır. Yani netice itibariyle o putlar oradayken orada geziyordu. Bu tarz putların da o gibi spor salonlarında başkellerinde var olmaları tabii ki razı olacağımız durumlar değildir. Ama onların izalesi Gücümüzle alakalıdır. Şu an gücümüz olmadığı için izale edemeyiz. Dolayısıyla oralarda bulunmak, ticaret yapmak, oralardan geçmek bunlara haram kılan bir şey bilmiyorum. Kardeş demiş ki, Esselamu Aleyküm Değerli Hocam, aleykümselam. Evvabin namazı yatsın ilk sünneti, ikinci namazının sünneti, hacet namazı şeriatta var mıdır? Şimdi evveliyatlı olarak her birini ayrı ayrı değerlendim. Evvabin namazıyla alakalı hadis var. Evvabin namazı deve yavrularının ayaklarının güneşten kızdığı zamandır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Muteakhirin, maliki ve hanifi fakihlerine göre evvabin namazı normalde akşam namazından sonra kılınan bir namazdır. Özellikle tasavvuf çevresinde yaygın olduğu haliyle beraber. Ama oysa ki evvabin namazı bir görüşe göre, cumhurdan raci olan görüşe göre Kuşluk namazının diğer adıdır. Evvab'in namazı. O da deve yavruların ayağı güneşten ne zaman kızar? Öğle vaktine yakın. Ki duha namazı, kuşluk namazı bu vakitte kılınır. Allah en doğrusunu bilendir. Evvab'in namazı bizim katımızda kuşluk namazının diğer adıdır. Bu şeriatta vardır. İki rekat, dört rekat, altı veya sekiz rekat şeklinde hadisler sabit olmuştur. Kılmak caizdir. Yasın namazının ilk sünneti diye bir sünneti yoktur. O ezanla kamet arasında var olan Nafile namazın adıdır. Cehaletle beraber toplumumuzda daha sonradan yastım namazın ilk sünneti diye e, alışılagelmiştir. Öyle bir namaz bu isimle, bu keyfiyetle yoktur. İkinli namazın ilk sünneti aynı şekilde hadis vardır. Tirmizi sünnetinde rivayet etmiştir. Öyle ikindiden önce dört rekat kılan Allah rahmet etsin diye. Dolayısıyla ikindi namazından önceki sünneti hasen senetli olduğu için biz kılmamakla beraber... Kılanlara bidatçı diyemeyiz. Şeriatta bunun aslı yoktur diyemeyiz. Kılan ecrini alır. Kılmayana bir günah, bir sorumluluk yoktur bu noktada. Hacet namazı ise e, tasavvufçuların uydurduğu bir sapıklık bidattır. İslam'da bu namazın asla aslı yoktur kardeşim. Evet. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Allah sizden de razı olsun. Birkaç sorun var inşallah. Bir Müslüman komoya düşse veya ciğerleri, organları herhangi bir sebepten dolayı çalışmasa O kimseyi hayatta tutmak için makinelere bağlı olarak yaşaması caiz midir? Yani yaşatabilmek adına yapılabilecek bütün çabalar caizdir. Aksini sorman gerekir ki yani o çabayı terk etmek caiz midir? O çabayı terk etmek caiz değildir. İki başında satılan fişeklerden almak ve yılbaşından önce veya sonrasında uçurmak caiz mi? Yani bunlara bir beis yok kardeşim. İstediğini yap. Üç, geçen hafta hani yılbaşı gecesi olmamak şartıyla. Geçen hafta çorapları çıkartmanın abdesti bozmadığını fakat mesli bozduğunu demiştiniz. Meslin bozulması tam olarak ne demek? Biraz açıklar mısınız yeah. lütfen? Allah razı olsun. <gülüyor> Meslin bozulması, yani sen abdestini kaçırdığın zaman tekrar abdest almaya gittiğinde bütün azallarını yıkasan ayağına geldiğinde de sıra elinle elinde kalan suyla ayağının üzerini sürsen ayağını yıkamış sayılırsın. Bunun adı mestir İslam'da. Dolayısıyla sen çorabı çıkarmakla Mesdi bozulmuş olur. Mücerret olarak senin abdestin bozulmaz. Ama sen affedersin yerlenirsen, idrar çıkarırsan, bu gibi büyük ve küçük necaset ön ve arka bölgelerden İslam'ın abdesti bozar dediği şeyler yaparsan, bunlar da abdesti bozar. Dediğim gibi mesdin bozulması çorabın ayaktan veya mesdin ayaktan çıkarılmasıyla sadece olur. Selam demiş biri. Müslüman aleyhisselamu aleyküm yazabilirsin. Devlet dairesinde tevhidi bilen bir Müslüman hiçbir şeye imza atmadan ve küfür ameli işlemeden çalışabilir mi? Bilmiyorum ki vakayı. Olabil, olabilir de olmayabilir de. Vaka bilmeden konuşmak cehalet olur. İskide mesela ya da başka bir alt dairesinde küfür olmayan bölüm. Polis, askerlik, öğretmenlik gibiler değil. Ya mesela itfaiye gibi, sağlık personeli gibi. Yani bilmiyorum uygulamaya bakmak lazım. Bu, bizden hiç öyle insanlar olmadığı için Allah'a hamdolsun öyle bir gündemimiz yok. Ama şey olabilir. E, belki bunlardan kaçınıyor olabilirler. Kaçınmıyor olabilirler. Kaçınan varsa teorik olarak ona diyecek bir şey yok. Ama kaçınamayan kaçınamıyorsa insanlar mecbursa bunları yapmaya bu görevi alan herkes kafir olur. Evet. Evlenme imkanı mı? teveili birden edeyim. Kusurunda geçeyim. Evet kardeşim biz demiş ki internet ve uydu kurulumu hükmü nedir? Yani bunu satıyor herhalde sorduğu kardeş. Yani bunu satarken eğer şimdi küfür sözleşmelerindeki küfür maddeyi imzalamaktan daha önce konuşacağımız şey Uydu sistemi satmak caiz mi? Ben bunun caiz olmadığına inanıyorum. Yani bu tarz şeyler içinde yaşadığımız kafir toplumda hayra kullanılan şeyler değil. Allah'ım dostum Müslümanların elinde evinde televizyon yok. Bugün kafirlerin <gülüyor> evinde televizyon var. Onlar da onu hayra değil. Haramlara ve küfürlere kullanıyorlar. Bu baptan zaten caiz değil. Kaldı ki küfür anlaşmaları imzalattırıyorsa adam bunları satarken onlar da küfür hükmüne girer. Tamam. Geçelim. Geçelim. Allah davetinizi bereketlendirsin. Amin. Dua edimiz inşallah. Hocam hakkınıza helal edin. Bir sorum olacak. Yani sorulan şey etek tıraşı diye yani tabirle bilinen avret bölgesi etrafındaki tüylerin kesilmesiyle alakalı. Bunların herhangi hangisiyle kesilmesi? Jilet olsun. İşte başka teknolojik bu, bu tarz cihazlar olsun. Veya yapışkan türü maddelerle çekilip çıkartılmaları olsun fark etmez. Hangisinin daha faziletli, daha iyi olduğuna dair bir şey bilmiyoruz biz. Sadece koltuk altındaki kıllarla alakalı olarak Peygamber Salasam'ın yolmayı, onları yolarak temizlemeyi daha şey gördüğüne dair e, hadis var. Kendisi öyle e, koltuk altı temizliğini yaparmış. E, diğer bölgelere jilet şimdi icat edilmedi. Jilet insanlar yeryüzünde var olduğu ilk dönemlerden beri var. O dönemde de insanlar bu tarz avret bölgesi etrafındaki o işte kılları keserek temizliyordular ister istemez. Dolayısıyla buna dair şeriatın bir sınırlandırmasını bilmiyoruz kardeşler. Allah ecrini versin. Kardeşim biri burada bir kısa anlatmış başına gelen de Allah'ın nasıl kendine ikram ettiğini söylemiş. Allah kim iyilik yaparsa misliyle karşılık verir. Tamam inşallah. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testaffüke ve tevhüyle.